Teguzu belli Allah min Allah ve kâbâ Elesi fi cehennem Allah'a karşı yalan söyleyen ve kendisine gelen dost doğru Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim olabilir Cehennemde kafirler için bir yer mi yok وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ O dost doğru Kur'an'ı getirene ve onu tasdik edenlere gelince, işte onlar takva sahipleridir. Lehum ma yashaun 'inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsinin Onlar için Rableri yanında istedikleri her şey vardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur. Li ukafir Allahu anhum aswa allazi amilu ve Allah onların yaptıklarının en kötüsünü bile örtecek ve onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracaktır. Elish Allahu bikafin ve min lehu Allah kuluna kafi değil midir Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar Allah kimi saptırırsa Artık onun için bir yol gösterici yoktur. Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah çok güçlü ve intikam sahibi değil midir?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 ''İn erâdani yallâhu durdin helhunne kâşifâtu durdihi'' ''Ev erâdani bi rahmetin helhunne mumsikâtu rahmetih'' ''Kul hasbi yallâhu aleyhi yetevekkelul ''Andolsun ki sen onlara... Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah yarattı derler. De ki, o halde gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar vermek istese, sizin Allah'tan başka taptığınız şeyler, onun zararını kaldırabilirler mi? Yahut da o bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenenler yalnız ona güvenirler. قُلْ يَا قَوْمِ اْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ De ki, ey kavmim, durumunuzun gerektirdiğini yapın. Gerçekten ben de yapacağım kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin üzerine daimi bir azap ineceğini yakında bileceksiniz. İnna anzelnâ aleykel kitâbel lin-nâsi bil-hakki faman ihtedâ Fman ıhteda falı nefsi ve manı zılf. Fınnma yızlı عليها ve ma Ey Muhammed, biz bu kitabı sana bir gerçek olarak indirdik. Kim doğru yola gelirse kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin. Allahu yetoffa al-afusheen mohtha, ve lti lmt mut fi manamha, fymsi <Sessizlik> kullti qaba alayha almoht, fymsi kullti qaba alayha almoht, ve yusul aluxra. Allah öleceklerin ölüm zamanı gelince ölmeyecek olanların da uykuları esnasında ruhlarını alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini ise belirli bir süreye kadar bedenlerine salar. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardı. Ametkhuz min dunillahi la la Yoksa o kafirler. Allah'tan başka şefaatçiler miydindiler? Sen de ki, eğer onlar hiçbir şeye sahip değillerse ve akıllarını kullanamıyorlarsa da mı şefaat edecekler? Qulillāhi šafātujami' alhumul thumma Deki, bütün şefaat Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı onundur. Sonra siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Ve ifa dukira Allahu ahdhu shma azat kulubul ve ifa dukira min Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalpleri ürker. Ama Allah'tan başka putlar anıldığı zaman hemen yüzleri güler. Ulilâhumme <gülüyor> feâtira's Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikarı da bilen Allah'ım. Ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءٍ عَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَالَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ Eğer yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla beraber bir misli daha zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için hepsini fidye olarak verirlerdi. Çünkü o gün kendileri için hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır. Dünyada kazandıkları şeylerin kötülüğü açığa çıkmış, alay etmekte oldukları azapsa kendilerini kuşatmıştır. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فتنة ولكن أكثرهم لَا يَعْلَمُونَ İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra biz ona tarafımızdan bir nimet verdiğimiz zaman, bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. قَدَ <gülüyor> قَالَهَا Bu sözü onlardan öncekiler de söylemişlerdi. Fakat kazandıkları şey kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. <gülüyor> وَالَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا أُولَٰئِسَ يُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ Kazandıkları şeylerin kötülüğü başlarına geldi. Bunlardan zulmedenlerin kazandıkları şeylerin kötülüğü de başlarına gelecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. اَوَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ Onlar bilmiyorlar mı ki Allah dilediğine rızkı genişletir ve daraltır? Şüphesiz ki, Bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır. Kul ya ibadiyel lezîne esrafû alâ enfusihim lâ teqanatû min rahmetillâh. İnne allâhe yegfiru الذnûbe cemî'â. İnnehu huvel gafûrur rahîm. Ey Muhammed! Benim tarafımdan onlara de ki, ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ve enîbûl. İlâ rabbikum ve eslimû lehu Min qabli en ye'tiyekum Azap size gelip çatmadan önce Tövbe ile Rabbinize yönelin Ona teslim olun Sonra size yardım edilmez Vettebiûn <gülüyor> Siz farkına varmadığınız bir sırada azap size ansızın gelmeden önce Rabbiniz tarafından size indirilenin en güzeline tabi olun. En tekule nefsün ya hasratâ alâ mâ ferradtu fî jenbillâhi ve in kuntule minassâhirîn. Kişinin Allah yanında aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Ben gerçekten alay edenlerdendim diyeceği günden sakının. اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اَوْ تَقُولَ ح۪ينَ تَرَ الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِي eğer Allah beni doğru yola iletseydi, ben elbette muttakilerden olurdum diyeceği veya azabı gördüğü zaman keşke benim için dünyaya bir kere daha dönüş olsa da iyilik yapanlardan olsaydım diyeceği günden sakının. Bene kad ce ayati fekezzebte biha vestekbert ve kunten min elkafirîn. Öyle bir kişiye Allah, evet, ayetlerim sana gelmişti de, sen onları yalanlamıştın, büyüklük taslamıştın ve kafirlerden olmuştun der. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا ala اللّٰهِ وَجُوهُمْ مُسْوَدَّهِ أَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّنَ انما مثوى المتكبرين يوم القيامه اللهه karşı yalan uyduranları görürsün onların yüzleri simsiyah kesilmiştir cehennemde büyüklük taslayanlar için bir yer mi yok vay uneccilahu'llezine ettakav bimfazatihim la yamsuhum usu yahzanun Allah kötülükten sakınanları başarılarından dolayı kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler. Allahu haliku kulli şeyin ve ala kulli Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Lehumu talidü's semavati ve'l ard. Vellezinekeferû Göklerin ve yerin anahtarları onundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince işte onlar zarara uğrayacaklardır. Ul efe gayrallâhi Ağbuz ayyuha cahiller. Ey Muhammed, de ki, ey cahiller, siz bana Allah'tan başkasına mı ibadet etmem emrediyorsunuz? Ve laqad uhiy alayka wa ila al-ladzīn min qablak لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Beli Allaha fagbudukum, min al-shakirin. Andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi: Eğer Allah'a ortak koşarsan mutlaka amelin boşa gider, zarara uğrayanlardan olursun. Hayır, sen yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. ۖ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقًّا وَقَدْرِهِ جَمِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيَمِينِهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ O kafirler, Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Kıyamet günü yer tamamen O'nun elindedir. Gökler de onun kudretiyle dürülmüştür. O müşriklerin ortak koştukları şeyden münezzeh ve çok yücedir. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ fi diye sura üflenince Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölür Sonra sura ikinci defa üflenince hemen hepsi ayağa kalkıp baka kalırlar ve aşraketin arı binur Rabb’ha ve uğrğa el kitap ujii abin nabin ve şuhadai ve qudiyabeynehum ve qudiyabeynehum ve la Yeryüzü Rabb’inin nuruyla aydınlanır. Kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Onların arasında hak ile hüküm verilir. Onlara asla haksızlık yapılmaz. وَغُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِمَّا Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. Allah onların yaptıklarını daha iyi bilir. وَسِيقَ إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل من İnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler Oraya geldikleri zaman kapıları açılır Cehennemin bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bugününüze kavuşacağınızdan korkutan peygamberler gelmedi mi derler. Onlar da evet geldi derler. Fakat azap sözü kafirlere hak olmuştur. Onlara, içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların duracağı yer ne kötüdür denir. وسق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبة فدخلوها خالدين Rablerine karşı gelmekten sakın anlarsa, bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cennetin bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz. İçinde ebedi olarak kalacağınız cennete girin derler. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَفَنَا الْأَرْضَنَ Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren, bizi bu yere varis kılan Allah'a hamdolsun. Biz cennette dilediğimiz yere oturabiliyoruz. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş derler. وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Meleklerin arşın etrafını kuşattıkları halde, Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık mahşer halkı arasında hak ve adaletle hüküm verilmiş, hamd alemlerin Rabbi olan, Allah'a mahsustur denmiştir. Mümin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 85 ayettir. Sure içerisinde Firavun kavminden olup iman eden mümin bir zatın vasıflarından söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu sureye 3. ayette geçen ve günahları bağışlayan anlamına gelen Allah'ın sıfatlarından Gafir kelimesine izafeten Gafir Suresi de denmiştir. Sure içerisinde dinin esaslarına ve tevhid delillerine işaret edilerek kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ten نزيل <Gülüyor> الكتاب indirilmesi çok güçlü her şeyi bilen Günahları bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan ve lütuf sahibi bulunan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüşte yalnız O'nadır. Me yucadelu fi ayati llahi illa llazina keferu fe la yughrurka taqallubuhum fil bilad Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girmez. Onların memleketlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Kedzebet qablehum kavmu Nuhin vel ehzabu min ba'dihim ve hemmet kullu ümmetin bir <gülüyor> rasulihim bil Onlardan önce Nuh kavmi ve arkalarından gelen topluluklar da peygamberleri yalanlamışlardı. Her ümmet kendi peygamberlerini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı batılla yok etmek için mücadele etmişlerdi. Ben de, Onları azapla yakaladım. İşte bakın benim azabım nasıl oldu. Böylece Rabbinin inkar edenlere hakkındaki onlar cehennemliktir sözü gerçekleşmiş oldu. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ ومن حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا تَغْفِرُ لِلَّذِينَ تابوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ Arşı taşıyan ve çevresinde bulunan melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona inanırlar ve iman eden kimseler için şöyle mağfiret dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edip senin yoluna tabi olanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbena w'adkhilhum jannat 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa ve azwajihim wa zurriyyatihim innaka Ey Rabbimiz onları ve babalarından Eşlerinden ve soylarından iyi olanları kendilerine vaad ettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin. Wa qihi mussiyat, wa mantqis siyat yu'ma idin, faqad rahim teh. Wa dalikah wa al sen onları bütün kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan, o gün ona rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur. <gülüyor> Şüphesiz ki inkar edenlere, Allah'ın gazabı sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü siz imana davet edildiğinizde inkar ediyordunuz diye nida edilir. Onlar Ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır? derler. Daliku bi annu, ıza du'ya Allahu ahdhu, kafartum ve yusrak bihi tu'minu, falhukmullillahi alili alkabir. <gülüyor> Onlara, sizin durumunuz budur. Çünkü siz bir olan Allah'a davet edilince inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm o yüce ve büyük Allah'ındır denir. Hüvellezî yurîkum âyâtihi ve yunezzilü <gülüyor> lekum minessemâi rizkâ. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا من Mucizelerini size gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. Ama ancak Allah'a yönelen kimseler öğüt alırlar. لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona dua edin. <gülüyor> Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, Ahiretteki buluşma gününe karşı insanları uyarmak için kendi emrinden olan vahyi kullarından dilediğine gönderir. Yevmehu barizun la ykha ala Allah minhum şey. Bimenil mulkül yevm. Minallahi'l vahidil kahhar. O gün İnsanlar kabirlerinden çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah onlara bugün hükümranlık kimindir diye sorar. Sonra yine kendisi gücü her şeyi kahretmeye yeten ve tek olan Allah'ındır diye cevap verir. El-Yevme tujeza kullu nefsin bima kesebet. La-zulme el o gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür. وَاَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْاَذِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَا الْحَنَاجِرِ كَاذِن۪ينَ Malı zalimîn min ve Ey Muhammed, onları yaklaşan kıyamet gününün tehlikesine karşı uyar. O gün yürekler korkudan adeta gırtlaklara dayanmış onlar da yutkunup dururlar. Zalimler için ne candan bir dost ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır. Ya'lemu kha'inat al-a'yun sudur Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Vallahu yaqdi bil-haqq wa alladhina yad'un min dunihi la yaqdun bi shay' İnna Allahu as Allah hak ve adaletle hükmeder. Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeylerse hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.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 Onlar, yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar, yeryüzünde kendilerinden daha kuvvetli ve daha çok eser sahibiydiler. Böyleyken Allah, onları günahları sebebiyle yakalayıverdi. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de olmadı. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَعْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Bu kendilerine apaçık mucizelerle gelen peygamberlerini inkar etmeleri sebebiyle böyle olmuştur. Allah da, Onları yakalayıverdi. Şüphesiz ki o çok kuvvetlidir, azabı ise çok şiddetlidir. Bala kad ersalna Musa ve ila ve Haman ve Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa, bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْبِنَا قَالُوا قَتُلُوا أَبَنَا أَلَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُمْ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِر۪ينَ Musa, onlara tarafımızdan gerçeği getirince, onunla beraber iman eden kimselerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin hilesi mutlaka boşa çıkacaktır. وَقَالَ فِرْعَوْنُ اقتل موسى وليدع ربه انني o da varsın Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum dedi. inni uztu ve min kulli Musa, gerçekten ben hesap gününe inanmayan her büyüklük taslayandan benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi. Ve قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يعدكم إن الله لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مسرف كذاب Firavun ailesinden iman edip de imanını gizli tutan bir adam dedi ki, ''Siz sırf Rabbim Allah'tır'' dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi zararınadır. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kısmı başınıza gelebilir. Şüphesiz ki Allah aşırılık yapan ve yalan söyleyen kimseyi doğru yola iletmez.''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 Ey Kamim, Bugün hükümranlık sizindir. Yeryüzünde üstün olan sizsiniz. Ama Allah'ın azabı başımıza gelirse, bize kim yardım eder? Firavun, ben size kendi görüşümden başkasını işaret etmiyorum. Ben size ancak doğru yolu gösteriyorum, dedi.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 Allahu اللّٰهُ يُر۪يدُ ظُلْمَا لِلْ عِبَادِ O iman etmiş olan adam dedi ki, Ey kavmim! Gerçekten ben sizin için Nuh kavminin, At ve Semut ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi, peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Allah kulları için zulüm istemez. وَيَا قَوْمِ اِنِّي اَخْوَفُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ اتَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدَبِر۪ينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Ey kavmim! Gerçekten... Ben sizin için bağrışıp çağrışma günü olan kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız o günde sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. <gülüyor> Akom Yusuf'u min qabl bil beynât, fmaziltum fi şekim e ila andolsun ki daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti ama siz onun getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durdunuz Nihayet o vefat ettiği zaman Allah ondan sonra asla peygamber göndermez dediniz. İşte Allah haddi aşan ve şüpheci olan kimseleri böylece saptırır. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهن كبر مقتن عند الله وعند الذين آمنوا onlar kendilerine gelen hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışıyorlar. Bu ise hem Allah katında hem de iman edenler yanında onlara karşı büyük bir öfke meydana getiriyor. İşte Allah her büyüklük taslayan zorbanın kalbini böylece mühürler. وقال فرعون يا هامان بنلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا ve كذلك züyn lifir'aun suu amalihi ve sudda sabil. Ve ma kayidu fir'aun illa fi ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına ulaşırım da Musa'nın ilahına çıkıp görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğunu zannediyorum dedi. Böylece kötü ameli Firavun'a süslü gösterildi de doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un hilesi elbette boşa gidecekti. O iman eden adam dedi ki Ey kavmim! Bana tabi olun ki sizi doğru yola ileteyim. Ya kavmim! Bu dünya hayatı ancak geçici bir eğlencedir. Ahiretse devamlı olarak kalınacak karar yurdudur. مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أو فَأُولَٰئِكَ يَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ ف۪يهَا بِغَيْرِ Her kim bir kötülük işlerse, ancak onun kadar ceza görür. Her kim de erkek veya kadın mümin olarak salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilir.